Merhaba, kötülük problemine ve Teodise'ye devam ediyoruz. Niçin devam ediyoruz diyorum zira bu ikinci video. Daha önce bu kanalda bu konuyla alakalı 50 dakika civarında bir video paylaşmıştım ve o videoda temel kavramlardan, temel argümanlardan ve popüler görüşlerden bahsetmiştim. Leibniz'e, Gazali'ye, Schopenhauer'e birçok kişiye kanta kadar değinmiştik fakat konuyu yarım bırakmıştık zira video uzamıştı. İşte burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat anlaşılacağı üzere bu ikinci video olduğu için birinci videoyu izlemeniz elzemdir. Zira orada anlattığım şeyleri zaten bildiğinizi varsayacağım ve ona göre bir anlatım yapacağım. Dolayısıyla konuyu kaçırmamak ve daha düzgün idrak etmek bakımından birinci videoya mutlaka bakın. Öyleyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epikür'ün kötülük probleminin güncellenmiş ve İslami ağızda tekrar edilmiş bir versiyonunu Ebu'l-Ala el-Ma'rri'de de görebiliyoruz. Şöyle yazıyor. Biri Allah'ın iyilikten başka bir şey murad edip etmediğini sorabilir. Kötülüğe gelince iki şeyden biri olabilir. Allah onu ya biliyor ya da bilmiyor. Eğer onu biliyorsa iki şeyden biri olabilir. Ya onu murad ediyor ya da etmiyor. Eğer onu murad ediyorsa tıpkı kesme eylemini kendisi gerçekleştirmemiş bile olsa kral hırsızın elini kesti denildiğinde olduğu gibi fail oymuş gibi olur. Eğer Allah kötülüğü murad etmezse o zaman bir yeryüzü prensine uygun görülmeyen şey ona uygun görülmüş olur. Zira her ne zaman kendi bölgesinde onu rahatsız eden bir şey yapılsa prens onu reddeder ve durdurulmasını emreder. Bu, teologların çözmek için akıl yürüttükleri bir problemdir. Ama boşuna. Daha basit bir izahla bu mantığı göstermek gerekiyorsa, durum şu. Eğer iki karşıttan biri sonsuzsa, ötekinin varlığı tamamen yok olmak zorundadır. Mantık bunu gerektirir. Ve Tanrı sonsuz iyi olduğuna göre, o halde eğer Tanrı varsa, hiçbir kötülük olamaz. Fakat kötülük var. O halde Tanrı yoktur. Zira çelişmezlik ilkesine göre mutlak merhametli bir Tanrı ile kötülük olgusu bağdaşamaz. Şöyle izah edeyim. Elimizde 3 tane önerme var. Bunlar şöyle. 1- Tanrı her şeye gücü yetendir. 2- Tanrı tamamen iyidir. 3- Kötülük vardır. Şimdi bu üçü bir araya gelemeyeceği için aralarından biri elenmek zorunda. Ya Tanrı tamamen iyi olamayacak ya da gücü her şeye yeten olmayacak veyahut kötülük olmayacak. Bu arada Tanrı'nın tamamen iyi olmasıyla gücünün her şeye yetmesi arasında herhangi bir çelişki yok. Öyleyse işi kolaylaştırmak adına bunları birleştirebiliriz. Bu durumda elimizde iki önerme kalıyor. 1- Tanrı her şeye gücü yeten ve tamamen iyi olandır. 2- Kötülük vardır. Ancak esasında yine değişen bir şey olmadı. Zira bunlar bir arada var olamazlar. Ha derseniz ki Tanrı aklında, mantığında her şeyin üstünde. Dolayısıyla ona bizim aklımız ermez. Çok da düşünmemek lazım. Eğer böyle diyorsanız bu durumda bu videoyu izlemeyin. Zira ben ona bizim aklımız ermez. Yenin boş var diyenleri değil. Ben aklımı kullanmak istiyorum. Soru sormak istiyorum diyenlere hitap ediyor. Zira bunu diyenlerle kötülük veya başka bir şey tartışılmaz. Adam her sıkıştığında ona bizim aklımız ermez, onu biz anlayamayız der ve geçer. Dolayısıyla zaman kaybı olur. Özetle argüman şöyle. Ya Tanrı mutlak kuvvetli veya mutlak iyi olmayacak ya da kötülük olmayacak. Ama kötülük var olduğuna göre ya Tanrı mutlak iyi değil ya da Tanrı mutlak kudretli değil. Veya tanrı yok. Zira John Mackey'e göre de iyi kötünün karşıtıdır. Ve karşıtlar birbirini elimine ederler. Yani eğer iyi bir şey varsa kötüyü silmeye çalışacaktır. En basit tabiriyle iyi birisi kötü birini gördüğünde veya birine kötülük yapıldığına şahit olduğunda bunu engellemek ister. Örneğin adamın teki yolda yavru bir kediyi tekmeliyordur. Bir hayvana eziyet ediyordur. Eğer siz iyi biriyseniz duyarlı bir insansanız buna engel olacaksınızdır. Zira iyi birisi kötülüğe izin vermez ve muhtaca yardım eder. Haliyle tanrı sonsuz kuvvetli, sınırsız, önünde herhangi bir engel olmayan ve sonsuz iyi olan bir varlıksa bu durumda kötüyü sonsuza kadar elimine edecektir. Yani kötüyü mutlak seviyede yok edecektir. Dolayısıyla kötülük bir kavram bile olamayacaktır. Hani kötülüğü görmeyi bırakın üzerine konuşmak bile mümkün olmayacaktır. Şimdi bu kadar net konuştum diye birçoğunuzun kafası karıştı. Allah Allah ya öyle miymiş falan diye düşünenler oldu ama merak etmeyin zira konu bu kadar basit değil. Daha birçok şeyden bahsedeceğiz. Yani bu görüşler bile bir yerde çürüyecek. ''Mesela iyi olan varlık kötü olan varlığı tamamen yok eder.'' Önermesi Plantinga'ya göre doğru değildir. Daha doğrusu her zaman geçerli olamaz. Zira bazen daha büyük bir iyilik için bir takım iyiliklerin feda edilmesi gerekir. Yani bazı kötülüklere müsamaha gösterilmesi gerekir. Zira kötülük kendisinden daha büyük bir iyiliğin içinde saklanıyor olabilir. Hatta bazen bu kötülüğe izin vermeden o büyük olan iyiliği elde etmek mümkün olmaz. Mesela savaşlar olmasaydı ya da bir takım zorbalıklar yaşanmasaydı kahramanlık, kurtarmak veya yardım etmek diye bir şey meydana gelemezdi. Ya da yalan söylemeseydik dürüst olmak hiçbir anlam taşımazdı. Dolayısıyla Tanrı bütün kötülüğü tamamen kaldırmak zorunda değildir. Bir noktaya kadar bizim iyiliğimiz için Biraz kötülük bırakması esasında gerçek merhamettir. Zaten birinci videoda söylemiştik. Kötü bize göre kötü. Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu bizler söylüyoruz. Fakat Tanrı katından bakıldığında iyi veya kötü yoktur. Bir divan plan vardır. Yani Tanrı bir plan yapmıştır. Ve bu gerçekleşmektedir. Yani her şey olması gerekendir. Hatta çoğu zaman kötülükler, Bizim anlayamadığımız iyiliklerdir. Dolayısıyla iyiyi iyi yapan şey kötülüğün varlığıdır. Bu sebeple kötülüğün olmadığı bir evren mümkün değildir. i̇bn Arabi şöyle der. Bütün iyilik ve fenalıkların hakkı nispeti hikmet icabıdır. Buna göre bizim bu alemde ve toplum hayatında iyi olarak gördüğümüz bir şey esasında kötü olabileceği gibi, kötü olarak gördüğümüz bir şey de esasında İyi olabilir. Yani bir bakıma kötülükler iyi olanla birlikte yan yana ve iç içe bulunabilir. Dolayısıyla bazen bir iyiliğe ulaşmak için bir miktar kötülükle yüzleşmek ve kötülüğe tahammül etmek zorunda kalmak ilahi adaletsizlik değildir. Şimdi şöyle anlatayım daha iyi anlayın. Bizler Allah hakkında konuşuyorken ne diyoruz? Allah merhametlidir, bağışlayıcıdır, yardım edendir adaletsizlik yapmayandır vesaire vesaire. Peki eğer zulüm olmasaydı merhamet olur muydu? Eğer suç olmasaydı bağışlanmak söz konusu olabilir miydi? Ya da muhtaç olmasaydık yardım dilenmek, yardıma muhtaç olmak mümkün olur muydu? Dolayısıyla eğer kötülük olmasaydı Allah'ın bile bir sürü ismi eksilecekti. Zira bu anlamların hiçbir anlamı kalmayacaktı. Kaldı ki Allah'ın işte el-muntakim gibi bir takım sıfatları da var. Yani Allah intikam alıcıdır, en iyi tuzak kurandır, bilmem ne yapandır. Haliyle bizim kötü adettiğimiz tuzak kurmak, intikam almak, kin gütmek bu türden şeyler Allah'ta bile varsa demek ki bunlar kötü değil. Ya da bize kötü görünüyorlar veya bunlar gerçekten de kötü şeyler ve kötülüğün kaynağı Allah. Tabi Platon bu şekilde düşünmüyor. Ona göre durum şöyleydi. Kötülük ortadan kalkmaz. Zira daima iyiliğe karşı bir şey bulunmalıdır. Fakat aynı zamanda kötülüğün tanrılar arasında bir yer bulmasına da olanak yoktur. Kötülük ölümlü tabiatlar ve şu topraklar üzerinde hükmünü yapar. Bu nedenle kurtulmak için tanrıya elden geldiği kadar benzemek gerekiyor. Tanrıya benzemekse gerçek zeka keskinliğiyle beraber Adalet ve dinginliğe sahip olmak demektir. Çünkü Tanrı hiçbir zaman adaletsiz olamaz. Tersine o son derece adaletlidir. O her şeyin değil yalnızca iyi olan şeylerin sebebidir. Kötü olan şeylerle ilgisi yoktur. Tanrı iyi olduğu için insanların başına gelen her şey çoğumuzun sandığı gibi ondan gelmez. Yalnızca iyi olan şeyler Tanrı'dan gelir. İşte bu yüzden antik çağlarda insanlar kötülüğü sembolize edebilmek amacıyla Hades gibi, Set gibi, Loki gibi veya şeytan gibi bu türden varlıklarla kötülüğü kişileştirmişler. Yani kötülüğe de bir tanrı veya güç atfetmişler. Hatta Aziz Agustin kötülüklerin kaynağı olarak şeytanı günah keçisi yapmıştır. Lakin bu politeizme ya da ikiliğe yol açtığı için İslami camia bu görüşe karşıdır. Devam edelim. Şimdi eğer seven kişi sevdiğine acı çektiriyorsa burada iki amacı olabilir. Ya ceza veriyordur, yaptığı bir kötülük yüzünden onu akıllandırmaya çalışıyordur, dersini veriyordur. Ya da onu daha büyük bir iyiliğe götürmek amacıyla bir süreliğine hırpalıyordur. Dolayısıyla başımıza gelen bütün musibetler esasında ya sınavdır ya da cezadır. Bu yüzden de isyan etmek veya karşı gelmek günahtır. Şöyle söyleyeyim. Sizin çocuğunuz 24 saat abur cubur yemek isteyebilir. Ama yemesine izin vermiyorsunuz değil mi? Yeseydi mutlu olacaktı, sevinecekti, keyif yapacaktı ama ileride daha büyük problemler yaşayacaktı. Ya obez olacaktır ya da ileride bir hastalığı çıkacaktır. Dolayısıyla çocuğunuzun iyiliği için her istediğinde abur cubur vermemek doğru bir şeydir. Ama çocuğunuz bunu anlamayabilir ya da umursamıyordur, sizden nefret etmeye başlar, istediğim hiçbir şeyi vermiyorsun ne cimri adamsın der, problem yaratır. Fakat yaptığınız şey temelde doğrudur. Gazali'de geçen bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Şimdi Gazali şöyle diyor. Duygusal bir anne çocuğuna ızdırap veren bir tedaviye karşı olumsuz bakabilir yani çocuğumun canı yanmasın der, kıyamaz, üzülür ve karşı gelir. Fakat mantıklı bir baba ne olursa olsun yeter ki çocuğum iyileşsin der ve bir süreliğine acı çekmesine karşı gelmez. Kan alacaklar, iğne batıracaklar, belki ilaçlar canını yakacak ama neticede iyileşecek. İşte kötülükten şikayet edenler buradaki anne gibi davranıyorlar. Zira babanın yaptığı daha mantıklı. Baba burada acımasız değil. Kötü değil, sadist değil, adam keyif almıyor bundan ama mantıklı olan buydu. Bu yüzden de bunu yapıyor. Tanrı ve kötülük problemi de esasında böyle. Tanrı daha büyük bir iyilik için yani greater good için, cennet için bizi kötülükle imtihan ediyor. Olay bundan ibaret. Ya da şöyle anlatayım daha net olsun. Şimdi bizler kesilmekten, paramparça olmaktan ya da bıçakla çizilmekten hoşlanmayız. Zira bunlar iyi şeyler değillerdir. Ama eğer içimizde bir tümör varsa, çıkarılması gereken bir kist, kötü bir şey varsa bu durumda doktora kendi ayağımızla gideriz. Ve doktor bizi ameliyat eder. Keser ve kötülüğü çıkarır. Belki de bu ameliyattan sonra aylar boyunca ızdırap çekeceğiz, rahat edemeyeceğiz, bir sürü problem yaşayacağız. Ama yine de doktorun bizi kesmesi kötü bir şey değildir. Zira sonucunda daha büyük bir iyilik ortaya çıkar. Dolayısıyla. Karşı karşıya kaldığımız kötülükler esasında bizim anlayamadığımız iyiliklerdir. Bu yüzden de burası imtihan dünyası olduğu için öyle her şeyde isyan etmek yanlış olur. Ama tabii ayarı kaçırmamak lazım. Zira bunu abartıp da çileci gibi yaşamak ya da başımıza ne geliyorsa gelsin olsun ya problem yok demek mantıklı olmayacaktır. Yani öyle insanlar da var. Adamın bacağı kopmuş kolu kopmuş. Sokakta yaşıyor ölmüş artık yani rezalet durumda ama halen daha olsun ya şükür iyi durumdayız hiç problem yok diyor. Kardeşim sen de kötü durumdasın şimdi yani abartma ölmüşsün ağlayanın yok hala daha şükür şükür diyorsun. Bakın bu ölmek üzereyken bile şükretmek başımıza ne geliyorsa gelsin isyan çıkarmamak mantığı esasında İsrailiyat'ta epey güzel bir şekilde işlenmiş. Bizler bunu Eyüp peygamber kıssası diye biliyoruz. Zaten eğer teodise tartışıyorsanız konu ucundan köşesinden bir şekilde Eyüp peygambere geliyor. Öncelikle Eyüp kelimesi ilk önce Tel Amarna tabletlerinde Ay yap şeklinde geçiyor ve Babilcede ise Ayyabum diye telaffuz ediliyor. Fakat bu bir isim değil. Ha, daha sonra Arapçaya bir isim şeklinde yerleşti ama esasında Eyüp bir lakaptı. Zira bu kelime Sabreden, metanet gösteren, direnen yani isyan çıkarmayan, katlanan demektir. Yani bu peygamberin gerçek adı Eyüp değil ama öyle hitap ediyoruz. Zira Eyüp gerçekten de birçok acıya katlanmış, birçok felakete karşı metanet göstermiş ve her türlü kötülüğe karşı direnmiş bir insandır. Hikaye şöyle, Eyüp hiç kimseye bir kötülüğü dokunmayan, tam tersi herkese yardımcı olan, sürekli iyilik yapan, Allah'a kurban veren, dua eden, ibadetini aksatmayan yani tam anlamıyla mümin gibi yaşayan bir insandır. Kitab-ı Mukaddes'te yazdığına göre Eyüp'ün 3 kızı, 7 oğlu, 7 bin koyunu, 3000 bin devesi, 500 öküzü bir sürü şey vardır. Yani gerçekten de Eyüp son derece zengin ve nimet dolu bir adamdır. Hatta ve hatta doğunun en varlıklı, en meşhur insanıdır. Hatta Eyüp o kadar dine bağlı bir adamdır ki her sabah kalktığında Allah'a kurban keser ve fazla fazla keser. Şöyle der ya belki de dün benim bir çocuğum farkında olarak veya olmayarak bir günah işlemiştir. Allah'ın zoruna gidecek bir şey yapmıştır. Bilemem işimi garantiye alayım onların da affedilmesi için fazla fazla kurban keseyim. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ve bir gün Allah melekler ona secde etmeye geldiğinde şeytanı da çağırıyor ve soruyor. Sen kullarım arasında Eyyub'u gördün mü? O son derece dine bağlı benden korkan hiçbir günah işlemeyen tam bir mümindir. Onun gibisi dünyada yok işte benim böyle kullarım olduğu sürece sen kimseyi saptıramazsın der. Yani şeytana hava atar ve şeytan da e, sen ona o kadar mal mülk vermişsin zaten komple zengin yapmışsın. Adam niçin isyan etsin ki? Ayrıca o zaten senden korktuğundan sana ibadet ediyor. Yani elindeki malı mülkü alma diye böyle davranıyor. Kendi çıkarına hizmet ediyor. Seni sevdiğinden falan değil. Sıkıyorsa başına birkaç tane felaket yolla da bakalım hala iman edecek mi? Şeytan böyle der ve Allah da gaza gelir. Hodri meydan der. Eyüp üzerinden bir kumar oynarlar. Ve Allah şeytana git bakalım uğraş uğraşabildiğin kadar. Göreceksin ki Eyüp yoldan çıkmayacaklar. Şeytan da gider ve Allah'tan aldığı kudretle Eyüp'ün çoluğunu çocuğunu öldürür. Hatta bu da yetmez bütün mal varlığına el koyar. Ve Eyüp fakir fukara öylece kalır. Fakat İslam ansiklopedisinde yazdığına göre buna rağmen Eyüp hiçbir isyanda bulunmaz. Çıplak geldim çıplak giderim Allah verdi Allah aldı şükürler olsun bir bildiği vardır. Demek ki kaderimizde böyle yazıyormuş eyvallah vesaire vesaire. Ve en sonunda Allah şeytanı çağırır. Gördün mü bak ben söylemiştim adam isyan etmedi. Ne olduysa oldu her seferinde metanet gösterdi. İşte benim yarattığım kullar böyle olur diyerek şeytana artistlik yapmaya devam eder. Ve şeytan sen sıkıyorsa onun canına sağlığına dokun da bak bakalım hala öyle kalacak mı? Mal, mülk bunlar önemli şeyler değil. İnsanın en kıymetli varlığı canıdır. İzin ver onu hasta edeyim birkaç tane musibet göndereyim ondan sonra haklı olduğumu göreceksin der. Ve Eyüp'le kukla gibi oynamaya devam ederler. Şeytan gider, Eyüp'ü hasta eder, bütün vücudunda çıbanlar çıkar ve söylendiğine göre bu rezalet hastalığa rağmen Eyüp Allah'tan gelen iyiliği kabul ediyoruz da kötülüğü etmeyecek miyiz? En doğrusunu şüphesiz Rabbim bilir. Böyle olacağı varsa böyle olsun der ve yine isyan etmez. Hatta birçok rivayete göre Eyüp'ün hastalığı iyice azdığında ve bütün vücudu kurtçuk kaynadığında adam buna rağmen metanetini korumuş ve bir gün üstündeki bir kurtçuk yere düşmüş. Karısı da yahu sen mal mısın bir kalk ayağı temizlen yani niçin bu hastalığa katlanıyorsun dediğinde Eyüp Yere düşen kurtçuğu almış ve üstüne koymuş. Bu da Allah'tan geldi. Allah'tan gelen şeyi reddetmek doğru olmaz demiş. Hayır yani bir de Enes bin Mali'in aktardığı hadislere göre bu hastalık 18 yıl sürmüş. Yani 18 yıl boyunca başına her türlü musibet, her türlü felaket, her türlü hastalık geldiği halde Eyüp peygamber isyan etmemiş. Ki bu pek de makul görünmüyor. Zira bütün mezheplerin ve bütün dinlerin kabul ettiği üzere hiçbir günahı olmayan İsa peygamber bile çarmıhta ölmek üzereyken en sonunda Allah'a isyan etmişti. Eli eli lema yani baba beni niçin terk ettin demişti. Gerçi Kur'an'a göre o durum farklı yani İsa ölmüyor da başka birisi ölüyor İsa gibi gösteriliyor vesaire oraya girmeyeyim. Özetle. Bu kadar musibetten sonra halen daha eyvallah problem yok demek pek de makul görünmüyor. Ki zaten İsrailiyatta geçen orijinal Eyüp hikayesine göre Eyüp de bir yerden sonra isyan edecek ama oraya daha gelmedik. Şimdi şöyle bir durum var. Eyüp'ün çağındaki insanlar başımıza ne geliyorsa ceza olması amacıyla geliyor diye düşünüyorlardı. Yani eğer sana bir felaket bir musibet bulaştıysa bunu hak etmişsindir. Kesin bir günah işlemişsindir, bir yanlış yapmışsındır ve Allah'ın düşmanlığını kazanmışsındır. Dolayısıyla Eyüp de bu kadar çok felakete, musibete ve bu kadar çok azaba maruz bırakıldığına göre demek ki en büyük kötülüğü yapmış. Allah artık ondan nasıl nefret ettiyse adama göndermedik bela bırakmamış diye düşünüyorlardı. Fakat Eyüp her seferinde ben hiçbir şey yapmadım, başıma niye bunlar geliyor bilmiyorum diyerek Kendini savunuyordu fakat kimse inanmıyordu. İşte bir süre sonra Eyüp bu kadar haksızlığa ve halkın gözünde bu kadar kötü bir insan gibi görünmeye katlanamadı ve ilk isyanını etti. Ya kötülük yapsak başımıza bela geliyor. E iyilik yapıyoruz yine bela geliyor. Kaç yıldır sabrediyorum hiç ağzımı açmıyorum hala daha bela yollamaya devam ediyorsun. Sen benden ne istiyorsun gibi bir takım şikayetlerden sonra en sonunda Tanrı, Eyüp'le konuşmaya karar veriyor. Ama tabii ki Eyüp'e işin iç yüzünü anlatmıyor. Yani işte biz şeytanla iddialaştık da bir yarışa girdik. Sen de arada öyle gittin kusura bakma falan demiyor. Tam tersi sen kimsin ki bana isyan çıkarıyorsun? Sen benim ne kadar kudretli olduğumu bilmiyor musun? Şöyle yaparım böyle ederim falan diyerek en sonunda Eyüp'e diz çöktürüyor. Ve Eyüp hiçbir cevap almadan mecburen korkusundan tekrar itaat ediyor. Ardından Tanrı adam tekrardan secde ettiği için ona kaybettiği malların iki mislini veriyor yani daha önceki zenginliğini ikiye katlıyor Ama tabii ki ölen çocuklar vesaire o 18 yıllık eziyet bunlar yaşandığıyla kalıyor ki zaten görüldüğü üzere hikayede esasında şeytan kazanıyor. Zira Tanrı eyüp isyan ettiği anda kaybetmişti Ama oyun bozanlık yapıp Adama bağırıp çağırıp zorla yine itaat ettirmişti. Ha, bu arada İslamiyet'te pek fazla anlatmazlar ama İsrailiyatta Eyüp kıssasıyla alakalı farklı farklı yorumlar var. Zira ne demiştik? O dönemdeki insanlar başına kötü ne geliyorsa yaptığın günahlardan dolayı geldiğini düşünüyorlardı. Ve aynı şekilde başına iyi bir şey geliyorsa bu durumda yaptığın iyilikler yüzünden gelirdi. Eh bu durumda Eyüp... Sırf başına iyi şeyler gelsin diye bilerek yani ticaret amacıyla iyi şeyler yapıyordu. O sabahın köründe kurban kesmeler ya da secde etmeler hepsi kaz gelecek yerden tavuk esirgememekti aslında. Ve zaten bu yüzden o kadar musibet geldiği halde o kadar hastalıkla mücadele ettiği halde hiçbir zaman isyan etmedi. Zira adam sabrettiği takdirde daha iyisini alacağını biliyordu. Yani Eyüp peygamber öyle en bağlı, en mümin, en iyi kalpli insan değildi. Ama 20 yıl geçti adam hala daha bir ödül almadı, üstüne insanların da gözündeki itibarını kaybetti ve buna dayanamayıp isyan etti. Yani adımız kirlendi, bunu temize çıkarmak lazım mantığıyla en sonunda yardım diledi. Dolayısıyla Eyüp kıssası tam bir teodise. Yani ilahi adalet örneğidir. Ve bilmem fark ettiğiniz mi ama burada sırf Eyüp sınav olacak diye onun çoluğu çocuğu öyle figürasyon gibi öldü. Yani onların hayatı pek de önemli değildi. Neyse bu konu üzerinde fazla durduk. Şimdi Hristiyan teolojisindeki başka bir problemi yani günahlı doğum mitine bakmak gerekiyor. Şöyle ki Agustinus'a göre insanlar Adem ve Havva'dan beri zaten günahlı doğuyor. Yani Ademle Havva yasak meyveyi yiyince ilk günahı işleyince esasında bütün insanlık lanetlendi ve Ademle Havva'dan biri doğan bütün insanlar günahlı doğuyorlar. Dolayısıyla bizler daha doğuştan zaten cehennemi hak ediyoruz. Yanacağız yani. Fakat Allah bize imtihan vasıtasıyla cenneti kazanma şansı tanıyor. Yani zaten burada doğmak, burada bir takım kötülüklerle karşı karşıya kalmak bir lütuf. Bir iyilik Allah bizi daha yarattığı anda cehenneme gönderebilirdi ama bize bir şans tanıdı bizi dünyaya gönderdi ve en azından yaşamamıza izin verdi. Hani bazı Müslümanlar diyor ya ya Allah bizi direkt cehenneme yollasaydı iyi olmazdı ben niye buradayım diye sorardık ama bizi buraya gönderdiği için en azından hangi kötülüğü yaptığımızı ve niye cehennemi hak ettiğimizi görmüş oluyoruz. Tabii burada özgür irade ve kader problemi devreye giriyor ama zaten bundan birazdan bahsedeceğiz. Şimdi sormak gereken şey şu. Ya ben niye binlerce yıl önce yaşamış olan, sözde yaşamış olan bir adamın günahı yüzünden cehenneme giriyorum? Meyveyi ben mi yemiş? Ben ne yapmışım? Ben yokmuşum ki o zamanlar. Adamın biri karısının gazına gelmiş bir günah işlemiş. O günden beri hepimiz bin türlü problemle uğraşıyoruz. Yani bu nasıl adalet? Kaldı ki eğer Adem yasak meyveyi yediyse bu durumda suçlu Adem değil. Onu o meyveyi yiyebilecek bir şekilde yaratmış olan yani ona o imkanı tanımış olan Tanrı. Kaldı ki Tanrı her şeyden haberi olan, her şeyi gören ve gaybı bilen bir varlıktır. Yani Adem'in zaten gizli gizli meyve yeme şansı yoktur. Eğer Adem böyle bir şey yaptıysa tabiatına boyun eğmiştir ve Tanrı zaten böyle olmasını istemiştir. Zira eğer Tanrı bir şeyi istemiyorsa o şeyin gerçekleşme şansı yoktur. Yani burada bir hata, bir günah, bir kötülük varsa bunun sorumlusu Tanrı'dır. Dolayısıyla ya Adem'in Tanrı emrettiği halde yasak meyveyi yemesi bir kötülük değildir çünkü Allah'ın izin vermediği hiçbir şey gerçekleşemez. Zira eğer gerçekleşiyorsa bu durumda Allah'ın iradesi kırılabiliyor demektir. Ya da zaten Allah'ın istediği esasında budur ve bu kötülük Allah'ın kendi işidir. Yani esasında olan şey kötülük değil, iyiliktir. Dolayısıyla ortada bir tiyatro dönüyor. Burada bazı müminler şöyle bir karşılık verebilir. Hayır, kötü gerçekten de var. Evirmeye, çevirmeye, kıvırmaya gerek yok. Kötü diye bir şey gerçekten de var ve bunun sorumlusu şeytan. Zira şeytan bizim için apaçık bir düşmandır. Fakat ben böyle bir argümanı sağlam bulmuyorum. Zira bu çözdüğünden daha fazla problem yaratıyor ve şeytanı ilahlaştırıyor. Zira bütün kötülük şeytanla alakalı oluyor. Diğer bir deyişle tanrının kötü üzerinde bir kontrolü olmuyor. Fakat İslamiyet'e göre şeytan bir ilah değil ve şeytan Allah'tan daha kudretli olamaz. Dolayısıyla Allah'a karşı gelmesi bile esasında Allah'ın izin vermesiyle mümkün. Zaten Allah ona kıyamete kadar mühlet verdi ve kötülükler de bu yüzden ortaya çıkabildi. Dolayısıyla esasında Allah'ın şeytan üzerinde ve Kötülük üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. Ama böyle söyleyince az önceki muhabbete bir daha dönmüş oluyoruz. Zira bu durumda şeytan Allah ne istiyorsa onu yapmış olur. Ki bunu da tasavvuf camiasında birçok kişi fark etti zaten. Örneğin Hallacı Mansur iki gerçek muvahhitten bahsediyordu. Biri Hz. Muhammed yani son peygamber, diğeri ise şeytan. Zira Muhammed dini tamamlayandır, şeytansa... Allah'ın gerçek isteğini en doğru şekilde yerine getirendir. Şöyle söyleyeyim Muhammed ilahi lütfun sembolüdür. Şeytansa ilahi gazabın sembolüdür. Bakın kötülüğün değil gazabın sembolüdür. Dolayısıyla şeytan daha doğrusu iblis yani Kur'an'da geçen o kötü varlık esasında Allah'ın gazabını, gücünü, kuvvetini, her şeyini en iyi şekilde bilendi. Ki zaten mantığıken Allah'ın karşısına çıkmış ve ona isyan etmiş değil mi? Ki bu mümkün değildir. Yani seni yaratmış, her şeyi yapabilir, sonsuz kuvvete sahip ve buna rağmen ben yapmam ben etmem diyorsun. Böyle bir şey mümkün değildir. Esasında şeytan tam tersine Allah'a en iyi tapandır. Zira Allah benden başka bir şeye secde etmeyin demişti. Ama daha sonra Adem'e secde edilmesini istemişti. Ve şeytansa tasavvuf anlayışına göre ben senden başka bir şeye eğilmem demişti. Yani siz bir arkadaşınızın bile arkasından konuşuyorsunuz. Suratına söylemeye, kavga etmeye cesaretiniz yok. Ya da iş yerinde patron ne söylerse yapıyorsunuz. Ama gittiğinde şikayete başlıyorsunuz. Ya da askeriyede komutana karşı gelmek, affedersiniz yemiyor. Ve bu insanların bize yapacağı en büyük kötülük, en fazla bizi dövmek, kovmak, Belki de öldürmek olabilir. E bir düşünün yani buna karşı bile korkuyorsak ağzımızı açamıyorsak şeytan onu yaratan ve cehenneme atabilecek olan bir varlığın karşısında ne kadar artistlik yapabilir. Dolayısıyla burada bir isyan falan yoktur. Tam tersi şeytan Allah ne istiyorsa onu yapmıştır. Hatta bu yüzden Gazali şöyle der. Tevhidi şeytandan öğrenmeyen kafirdir. Zira şeytan... En büyük mümindir ve havas tabakaya çıktığı iddia edilen birçok kişi de esasında bir yerde şeytanın kötü olmadığını görür. Hatta Hallacı Mansur bunu şöyle izah eder. Şeytan eli kolu bağlı bir şekilde suya atılmıştı ve Allah da ona dikkat et sakın ıslanma demişti. Eh, şeytan hiçbir şey yapamaz mecburen ıslanacaktır. Zira onun kaderi ve ilahi buyruk budur. Dolayısıyla işte şeytan geldi de ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Ben daha üstünüm. Zaten bench press'te falan da 100 kilo kaldırıyorum. Yani her türlü beni seçmen lazım. Blabla blabla. Bu şekilde isyan etti, kibirlendi, artistlik yaptı hikayesi tutarsızdır. Zira Allah istemeden hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Zira eğer bu doğruysa, yani şeytan Allah'la münakaşa etmişse ve bana kıyamete kadar mühlet ver bütün insanları saptıracağım demişse Allah da bunu yemişse ve şeytan o esnada yanmak veya yok olmaktan kurtulmuşsa bu durumda şeytan Allah'ı bile kandırmış. Yani Allah'ı bile manipüle etmiş bir varlıktan bahsediyoruz. Bizi hayli hayli kandırır. Bu durumda biz kanıyorsak ve şeytana uyuyorsak problem bizde değil bizi yaratandadır. İşte burada problem Teodise'den ziyade özgür irade ve kader problemi oluyor ki zaten kanalda bunun üzerine bir saatten uzun bir video paylaşmıştım o yüzden tekrara düşmeyeceğim. İşte Teodise bağlamında eğer özgür iradeyi sorgulayacaksak bu durumda insan tabiatında var olan ve ona baskın gelen eğilimler yüzünden yani günah işleme dürtüsü yüzünden nefsi yüzünden sorumlu olamaz. Zira o bunun üzerinde bir kontrol sahibi değildir. Bir yere kadar insan kötülük yapmayı engelleyebilir ama bu mutlak bir irade değildir. Yani diğer bir ifadeyle hatasız kul olmaz. Hatta bazı insanlar savunma olması için şeytana uydum, şeytan yaptırdı falan diyorlar ya. İşte Leibniz'e göre benzer şekilde iyilik yapmak da Tanrı'ya bağlı. Hatta biz Tanrı izin vermeden ve istemeden İyilik yapamayız. Yani özgür irade ediyorken bir tek kötülüğü engellemek bağlamında değil. İyilik yapışımız da Tanrı'ya bağlı. Eğer insan isterse, dua ederse ve Tanrı'ya yalvarırsa Tanrı onun iyilik yapmasına izin verir. Ve böylece iyilik yaptığı için daha iyi bir hayat yaşar. Fakat eğer insan Tanrı ile muhatap olmaz, onu umursamaz ve kendi bildiğini yaparsa bu durumda şeytanı dost edinmiştir. Ve Allah'tan dilemediği için başına iyi şeyler gelmez. Hani bir ayet vardı ya biz dilediğimizi saptırır, dilediğimizi de doğru yola çekeriz. İşte bu doğru. Fakat burada esasında dileyenler biziz. Yani Tanrı kendi başına bunu istemiyor. Biz istiyoruz ki o da istemiş oluyor. Yani esasında burası biraz panteistik bir yaklaşım. Zaten Spinoza ve Leibniz de böyle insanlardı. O yüzden buraya fazla girmiyor. Peki özgür irade kavramıyla her şeyi bilen tanrı önermesi çelişiyor mu? Daha doğrusu bu konuyla alakalı ne türden fikirler var? Biraz da buna bakmak lazım çünkü iyiliğe izin verdiği gibi kötülüğe de izin veren bir tanrıdan bahsediyoruz. E, kötülüğe izin veren de kötüdür. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Olur mu öldükten sonra cennet verecek yani burada bir haksızlık veya bir problem yok. Sen burada sabret öldükten sonra o gerisi güzel demek pek de bir şey çözmüyor. Zira bu bir ateiste hitap etmiyor. Kaldı ki ateistsen zaten her türlü yanıyorsun yani bir şey değişmiyor aslında. Hem burada haksızlık hem orada haksızlık. Bu yüzden bu konuyu biraz daha farklı açılardan ele almak lazım. Özgür irade teorisesine göre özgür iradesi olduğu için kötülük yapan bir varlık... Özgür iradesi olmadığı için iyilik yapan bir varlıktan daha mükemmeldir, daha iyidir. Diğer bir ifadeyle Tanrı en mükemmel varlığı yani eşrefi mahlukatı yaratmak ve en mükemmel evrene izin vermek amacıyla kötülüğe bir nebze tahammül göstermiştir. Öbür türlü eğer kötülük olmasaydı bu evrende kötülük eksikliği olacaktı ve burası Gazali'nin veya Leibniz'in söylediği gibi Mümkün dünyaların en iyisi olmayacaktı. Bunun da anahtarı özgür iradeydi. E iyi de tamam diyelim ki özgür irade her şey için gerekliydi. Mükemmel evren özgür irade olmadan olmuyordu. Peki özgür irade kendi başına niçin gerekliydi? Yani özgür irade niçin bir anlam taşıyordu? Onu bu kadar kıymetli yapan şey neydi? Bu kadar acıya, sıkıntıya, kedere... Bunca probleme katlanmak niçin gerekliydi? Buna değer miydi? Bize kalsa değmezdi herhalde. Zira kimse iki tane ile takılacağım diye ya da şaraplar akan ırmaklardan lıkır lıkır bir şeyler içeceğim diye koskoca cehennemi göze almaz. Yani sonsuz azap varken kimse keyfine bakmaz bence. Şahsen ben bu kumarı oynamazdım. Hiç olmayayım daha iyi derdim ki bunun da Din camiasında cevabı şöyle. Esasında bizler zaten bunu bilerek gelmişiz. Yani bize sorulmuş. Ruhlar aleminde bize gösterilmiş. Bak cennet bu, cehennem bu, dünya da bu. Sana özgür irade verdiğim takdirde dünyaya gideceksin ve bunlardan birini alacaksın. Biz de kabul etmişiz. Tamam ben bu riski alıyorum. Beni gönder demişiz ki bu da bir problem. Hani bize bunu sorduğuna ve tercih yaptığımıza göre zaten bir özgür irademiz varmış. Neyse çok da deşmeyelim. Özetle bizler özgürlüğe o kadar çok kıymet vermişiz ki cehenneme rağmen bunu kabul etmişiz. Ve bizim burada hem iyilik hem de kötülük yapma şansımız var. Ama kötülük yapmak yerine iyilik yaparsak daha başarılı, daha kıymetli oluyoruz. Zira Tanrı bile adam ayırıyor. Bu iyi, bu kötü, bunu yakarım, bunu bilmem ne yaparım diyor. Dolayısıyla burada özgür irade bizi tanrının gözünde kıymetli yapmak için var. Fakat bu da problemli. Zira bu durumda kötülük tanrının ilahi komedyası için şartmış ve bizler de bu durumda kötülük yapıyorsak eğer tanrı bu senaryoyu bu tiyatroyu devam ettirsin diye yapıyoruz. Zira kimse kötülük yapmasa herkes özgür iradesiyle kötülüğü reddetse bu durumda tanrı yine eksilmiş olacak ve kötülük meydana gelmediği takdirde ilahi komedya tamamlanmayacak. Yani kötü insanlar ve kötülük esasında Allah'ın istediği olsun diye var ve bu durumda bunu yapanlar kötü bir şey yapmıyorlar. Ama işte yapacak bir şey yok zira Allah bir şeyi istiyorsa öyle veya böyle yapıyor ki zaten cehenneme gitmek konusu da bu yüzden var ve Allah bunu daha en başında ayette söylemiş. And olsun ki cenneti ve cehennemi insanlardan ve cinlerden bazılarıyla dolduracağım. Yani yapacak bir şey yok. Laf ağızdan bir kere çıktı. Mecburen yalan söylüyor, olmayayım diye bazı insanları, bazı cinleri yakmak zorundayım. İşte bu kötülük problemleri insanları hiç kötülüğün olmadığı bir evren olsaydı nasıl olurdu acaba diye düşünmeye itiyor ve iş iyice karma karışık hale geliyor. Örneğin David Hume başta olmak üzere kuşkucuların bu konudaki düşünceleri şöyleydi. Tanrı iyi ve yarattıklarını seven biri olduğuna göre onun insan hayatı için yaratacağı çevre doğal bir şekilde mümkün olduğu kadar hoş ve rahat olacaktır. Yaratıklarını seven bir tanrı onlar için hedonizme uygun bir cennet yaratacaktır. Ama dünyamız sayısız türden acı, sıkıntı ve tehlike kaynakları bulundurduğuna göre bu dünya kusursuz bir şekilde iyiliksever ve her şeye gücü yeten bir ilah tarafından yaratılmış olamaz. Yani yine en başında konuştuğumuz gibi ya tanrı kötüdür ya da tanrı yoktur. Ama İraneus bu konuya böyle yaklaşmıyor. O duruma tam tersi gözle bakıyor. Yani bu dünya eğer adaletli olacaksa gülmek, eğlenmek, haz almak, gezmek, tozmak, keyfimize bakmak için yaratılmamış olmalı. Bu dünya tam tersi kötülüğü de barındıran ve bizi çektiğimiz acılar sayesinde güçlendiren yani bize bir ruh yapma şansı tanıyan bir dünya olmalı. Diğer bir deyişle eğer gerçekten de özgür irade kıymete binecekse tekamül etmesi şarttır. Zaten bu human tasavvur ettiği dünyada o kadar güzel bir dünyaya benzemiyor. Zira bir düşünmeye çalışın. Her şeyin iyi olduğu Kötülüğe, kazaya, belaya, hiçbir fesada izin verilmediği ve her şeyin son derece güvenli olduğu bir evren bambaşka bir şey olurdu. Mesela bu evrende hiçbir şey istikrarlı ve tutarlı olamazdı. Mesela bıçak keskin olma özelliği barındıran bir obje, bir alet, bir item, bir eşya. Şimdi ben bu bıçağı birine saplamaya yani bu bıçakla birini öldürmeye çalışsam bu durumda bıçak bir anda yumuşardı keskin olma özelliğini kaybederdi. Zira keskin kalmaya devam etse bu durumda bir cinayet işlenmiş olurdu ve bu kötülük olurdu. Ama Hume'un evreninde böyle bir kötülüğe yer yok. Ya da ben birine silah doğrulttuğumda ve taradığımda, sıktığımda kurşunlar yok olacaktı, pamuğa dönüşecekti veya hiçbir işe yaramayacaklardı. Ya da bir hırsız bir bankayı soyduğunda Kasayı boşalttığında bir dakika sonra paralar mucizevi bir şekilde kasaya geri dönecekti. Mesela trafik kazaları yaşanmayacaktı ya da kimse yalan söyleyemeyecekti. Kimse kimseyi kandıramayacaktı. Kimse işten kaytarmak zorunda kalmayacaktı. Zaten kimse muhtemelen işe de gitmeyecekti. Ve kimse kimseyi kurtarmak zorunda kalmayacağı için en başında konuştuğumuz gibi Kahramanlık, yardımseverlik veya erdem sahibi olmak söz konusu olmayacaktı. Ayrıca kötülüğün, kazanın, belanın ve hiçbir problemin olmadığı bir evren esasında koruma kalkanına alınmış ve sürekli müdahale edilen bir evren olurdu. Ki bu durumda zaten imtihan olmazdı o ayrı konu ama bilim de olmazdı. Çünkü sert bir obje bir anda yumuşayacaktı. Bir çocuk Bisikletten düştüğünde hemen asfalt yumuşak bir hale gelecekti. Varlığın yapısı her saniye her durumda değişeceği için böyle bir evrende bir araştırma yapmak, deney, gözlem, bilim hiçbir şey mümkün olamazdı. Hayatımız boyunca hiçbir zorluk çekmeyecektik, hiçbir problemle karşılaşmayacaktık ve haliyle hiçbir şeyin de kıymetini bilmeyecektik. Öyle haz içinde Hiçbir amacımız olmadan yaşayacaktık. Dolayısıyla esasında kötülüğün olmadığı, fesadın ve çirkin şeylerin olmadığı bir dünya öyle en iyi dünya falan değil tam tersi mümkün dünyaların en kötüsü olurdu. Şimdi birçoğunuz şöyle diyebilir. İyi de böyle bir dünyada zaten kimse kimseyi öldürmek istemez. Kimse yalan söylemez. Kimse hırsızlık yapmaz yani doğa yasalarında zaten bir esneme yaşanması gerekmez ve kimse zaten kötü olmaz. Kötü bir şey yapmayı düşünmez. Bu durumda bu bizim yeterince özgür olmayacağımız anlamına gelir. Zira bu evren bizim kötü bir şey düşünmemizi, kötü bir şey yapmamızı, kötü bir plan kurmamızı engeller. Yani bu türden bir dünyada zaten düşünmek, sorgulamak ve öğrenmek mümkün olmaz. Ayrıca şu anda kötülük gerçekten de bazı durumlarda hayat kurtarıyor. Yani işimize yarıyor. Mesela acı çekmek kötü bir şey ama dişimiz çürüdüğünde eğer canımız yanmasa bunu erkenden tespit etmek ve kurtarmak mümkün olmazdı. Ya da bir takım hastalıklar, bir takım belalar bizde acı veren, rahatsızlık veren durumlar yaratmasaydı bu durumda kanseri veya başka bir hastalığı erkenden tespit etmek mümkün olmayacaktı. Bu durumda kötü diye ifade ettiğimiz birçok şey esasında bizim için iyidir. Ve tam tersi bir şekilde iyi diye adettiğimiz birçok şey birçok durumda bizim için kötüdür. Fakat bizler farkında olmayız. Zira bizler cüz'i iradeye sahibiz. Tanrı ise külli iradeye sahip. Bu yüzden de iyiyi, kötüyü, Onların ötesinde bir şekilde bilebiliyor. Yani bizler iyi ve kötü kavramlarına bağlıyken Tanrı iyinin ve kötünün ötesine geçiyor. Eğer Kur'an'dan bir alıntı yapmak gerekirse Enbiya Suresi'nde 35. ayette şöyle yazıyor: Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de test ediyoruz. Bu ayette yazdığına göre kötülük kadar iyilikler de bir imtihandır. Yani Evrende neden iyi şeyler var diye hesap sormuyorsak neden kötü şeyler var diye de sormamalıyız. Zaten esasında bir olaya kötülük veya iyilik atfedenler biziz. Yani kendi başına iyi veya kendi başına kötü diye bir şey yok. Bir olayın, bir durumun, bir hareketin kötü diye etiketlenmesi var. Bu durumda şunu sormak lazım. E öyleyse biz niçin varız? Ki esasında birçok din zaten buna kendince bir cevap vermiş. Mesela Kur'an, ben sizi yalnızca bana kulluk edin diye yarattım demiş. Ki daha birçok yerde Allah bana tapın, benden yardım isteyin, bana dua edin, yani benden medet umun diyor. Ki bunu niye dediği ile alakalı bir takım yorumlar getirilebilir. Mesela antik Yunan'da ya da başka mitolojilerde tanrılar duaya muhtaçtır. Kurbağına muhtaçtır. Tapınılma ihtiyacı hissederler. Yine Sümer mitolojisinde ve birçok yerde esasında Nuh tufanı gibi birçok olay insanlar dua etmeyi bıraktığı, kurban vermeyi bıraktığı için yaşanır. Tabii semavi dinler buna bu gözle bakmazlar. Hatta şöyle itiraz ederler. Hayır kardeşim Allah'ın senin duana kurbanına hiçbir şeyine ihtiyacı yok. Tam tersi senin Allah'a ihtiyacın var. Yani Allah senden bir şey kazanmayacak. Ama sen dua edersen ve doğru Allah'a dua edersen sen kazanacaksın. Bu yine bir cevap sayılmaz. Zira bu durumda şunu sormak gerekir. E iyi de Allah beni niçin ona muhtaç olacak bir şekilde yarattı? Yani ben Allah'a dua etmek zorunda kalmayacağım, daha rahat yaşayacağım bir evrende bir formda yaşayamaz mıydım? Yani Allah... Beni kendine muhtaç etmekten ne kazanıyor? Bu sorunun cevabı basitçe şu. Küntü kenzen mahfiyen. Yani gizli bir hazineydim bilinmek istedim. Diğer bir ifadeyle Allah yalnız kalmasın diye biz yaratıldık ve acı çekiyoruz. Başımıza ne geliyorsa Allah arkadaş istiyor diye geliyor. Zira bir düşünmek lazım. Tamam şu an hayattayız. Hayatta kalmak istiyoruz. Mutlu yaşamak istiyoruz güzel şeyler istiyoruz ama hiç yaratılmasaydık, hiç var olmasaydık bunları istemeyecektik ve bu bir eksiklik olmayacaktı. Ama bu durum Tanrı'da bir eksiklik yaratacaktı. Zira Tanrı tanımı gereği yaratandır ve hiçbir şey yaratmasaydı ya da yarattığını kimse bilmeseydi, kimse ona Tanrı demeseydi bu durumda Tanrı olması hiçbir anlam taşımayacaktı. Yani Tanrı, Tanrı olabilmek için bizi yaratmak zorundaydı. Diğer bir ifadeyle bize muhtaçtı. Ki bu durumda İraneus'un söylediği bu dünya bir ruh yapma yeridir, tecrübe kazanma mekanıdır, kendini gerçekleştirme ortamıdır hikayesi değişiyor. Çünkü bu durumda bu dünya bizim için değil Tanrı için ruh yapma yerine dönüşüyor. Neyse toparlarsak Camus şöyle diyor. Ya biz özgür değiliz ve her şeye gücü yeten tanrı kötülükten sorumlu ya da biz özgür ve sorumluyuz ama tanrı her şeye gücü yeten değil. Şimdi son bir hususa daha değineceğim ve videoyu bitireceğim. En başında ne konuşmuştuk? Mackie'nin iyi olan tanrı, kötü olan varlığı elimine eder. Yani siler fikri üzerine Plantinga şunu söylemişti. Hayır. Tanrı bazen daha büyük bir iyilik için yani greater good Muhabbeti için bir takım kötülükleri ortaya atabilir ve bazen iyilikleri feda edebilir. Daha sonra neyi konuştuk? Bu durumda özgür irade şöyle kıymetli böyle iyi işte özgür olan bir varlık özgür olmayandan çok daha yüksektir. Agustin gibi birçok insan bunu savunmuştu ve konuyu bir türlü bağlayamamıştık. Zira kötülük hep ya dengeydi ya da kötülük değildi. İki video boyunca bunu gördük. Ya kötülüğü kötü olmaktan çıkardık ya da kötülüğü mecburi bir şeymiş gibi gösterdik. Peki tam tersi mümkün olamaz mı? Ya da kötülüğün hiç olmadığı bir evren yine de kıymetli olamaz mı? Mesela şöyle yapalım. Öyle bir evren olsun ki özgür irade kötülüğü gerektirmesin. Mesela bu evrende sadece iyilik yapmak mümkün olsun. Ama ya çok iyi yaparsın ya da daha az iyi yaparsın. Yani Yapacağın her şey neticede iyi olacaktır. Ama birisi 10 puanlık bir iyilikken diğeri 5 puanlık bir iyilik olacaktır. Bu durumda özgür iradenle sürekli iyiyi seçmen ve hiç kötülük yapmaman mümkündür. Fakat buna da şu türden bir cevap vermek mümkündür. Ve iyi de belki de zaten öyle bir yerde yaşıyoruz. Belki de bizim bugün kötü dediğimiz şey esasında 10 iyiliğin yanında bir iyilik olandır yani zaten kötü diye bir şey yoktur ama bu durumda da niçin eksi bir iyilik yok yani niçin daha da kötü yok veya niçin burada özgür irade tam da özgür değil bunu sormak mümkün olur ki bu da baya kazık bir soru zira madem ki özgür irade o kadar kıymetli cenneti veya cehennemi hak ettirecek kadar önemli bir şey e bu durumda özgür irade komple özgür olmak zorunda. Yani siz kısıtlı bir iradeyle sonsuz bir ortama karşı mücadele veremezsiniz. Bugün biyolojimiz, yani genlerimiz, içinde yaşadığımız çağ, toplum, mahalle, ortam, hemen her şey bizim özgür irademizi engelliyor. Yani biz bugün burada bu kişi olduysak, bu bir tesadüf, bin yıl önce yaşasaydık, aynı kişi olmayacaktık. Zaten başka bir aile içinde doğduğunuzda, Tip de değişiyor. Dolayısıyla biz bir seferlik birkaç yıllığına şuraya geldik ve buradaki hareketlerimiz maalesef sonsuzlukla ölçülüyor. Bu zaten adaletsizliktir. Ha bir de şu var şu özgür irade konusu bir takım teologlar tarafından şöyle yorumlandı. Adem ve Havva yasak meyveyi yerken esasında özgür irade sahibi oldu. Yani yasak meyve özgür iradeydi. Ve özgür iradesi olan bir insan cennette kalamaz. Zira cennette kötülüğe yer yoktur. Ama zaten anlattığım üzere Adem meyveyi yemeye karar verdi. Yani orada zaten özgür bir seçim yaptı. Allah yapmayın dediği halde Allah'ın emrine karşı geldi. Yani karşı gelebiliyorsa bu durumda bu kötü olmalı. Kötüyse de Adem zaten özgür iradeye sahip olmalı. Bu da bizi şuraya getiriyor. Şimdi az önce ne yaparsak yapalım hep iyi olacak bir evrenden bahsettik ya 10 iyi veya 5 iyi. Bu durumda biz sadece iyiliğin yapıldığı bir özgür iradeyi mümkün bulmadık ve zaten belki de öyle bir yerde yaşıyoruz diyerek kötülüğü de iyilik yaptık. Halbuki Adem yasak meyveyi yemeden önce yine özgür iradeye sahipse bu durumda bu meyveyi yiyene kadar zaten hiçbir kötülük yapmamıştı. Yani zaten öyle bir ortam Mümkündü. Ya da Adem zaten kötülük yapmaya muktedir bir varlıksa bu durumda şeytan esasında hiçbir şey yapmamış. Zira şeytan olmasa da Adem bir yerde bir kötülük yapacakmış. Bu durumda şeytan sadece kaçınılmaz olanı yaklaştırmış. Yani bizi merdiven çıkmak zorunda bırakmamış, asansöre bindirmiş. E bu durumda suç şeytanda değil. Ha dersek ki hayır kötülük şeytanda zira o Adem'i yoldan çıkardı. Eğer şeytan Adem'i kışkırtmasaydı bu durumda Adem yoldan çıkmayacaktı. E iyi de o zaman Adem tam anlamıyla bir özgür iradeye sahip olmuyor. Özgür irade elmayla gelsin veya gelmesin bir yerde Adem eşrefi mahlukat falan değil. Bu durumda şeytan zaten Adem'e secde etmek zorunda değil. Çünkü Adem şeytana karşı bir üstünlük barındırmıyor. Yani bir paradoks var içinden çıkması zor ve zaten konu şeytan olduğu zaman konuşacak tonla şey var. Mesela Allah sonsuz bağışlayıcı değil mi? Ne yaparsan yap tövbe ettiğinde eğer gerçekten içten bir tövbe ediyorsan affeder. E bu durumda şeytan Adem'e secde etmedikten sonra bir süre sonra tövbe etseydi Allah affedecek miydi? Ya da şeytan şu anda tövbe etse... Allah affedecek mi? Ha dersek ki zaten şeytan tövbe etmeyecekti. Allah da bunu biliyordu. Bu yüzden onu sonsuz azaba mahkum etti. E bu durumda şeytan zaten potansiyel gereği yani metafiziksel kötülük bağlamında tövbe etmeye yatkın değilmiş. Yani zaten tövbe etmesi mümkün değilmiş. Bu varlık öyle veya böyle sapacakmış. Ki bu durumda problem varlığın kendisinde değil... Onu yaratandadır. Yani şeytan esasında tamamen belli hareketleri yapmaya programlanmış bir yapay zekadır ve özgür irade falan da hikayedir. Ki şunu da bir sormak lazım. Bizler bu dünyanın imtihan için, cenneti kazanmak için yaratıldığına inandıysak ve bir yerde kıyamet kopacaksa kıyametten sonra ne olacak? Bütün insanlar cennete girdiğinde, konu bittiğinde Başka ne yapılacak? O saatten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Zira biz cennete veya cehenneme girdikten sonra Tanrı için yapacak bir şey kalmıyor. Bu durumda Tanrı zaten hiçbir şey yokken burayı yapmaya karar verdiyse biz cennetteyken de başka bir varlık yaratmayı ve başka bir imtihan başlatmayı düşünebilir. Hatta belki de bizler 10. 15. evrendeyizdir. Belki de bugüne kadar birçok defa kıyamet yaşanmıştır ve birçok defa yaratılış başlamıştır. Ya da şu anda paralel evrenler hikayesinde olduğu gibi birçok evren aynı anda imtihandadır ve bizim imtihanımız bambaşkayken başka bir evrendeki imtihan bambaşkadır. Fizik kuralları, etik kuralları, yasalar, cennet ve cehennemler hepsi bambaşka yaratılmış olabilir. Ki bunu da zaten alemler, gökler gibi bir takım ifadelerden çıkarmak mümkündür. Her neyse konu konuyu açıyor ve söyleyecek birçok şey geliyor aklıma. O yüzden fazla uzatmayayım. Zaten iki videodur birçok şeyden bahsettim. Teodise, kötülük problemi, etik, ahlak, kader, özgür irade, o, bu, şu birçok şeyi anlattık. Daha fazlası laf kalabalığı olacaktır. Zira iki videodur. Anlamak isteyenler için Birçok şeyi anlattım. E, anlamak istemeyenler de zaten 10 saat daha konuşsam anlamayacaklar. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.